Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen benimle arkadaşlık etmeye katlanamazsın dememiş miydim?" dedi Musa. "Eğer dedi sana bir daha soracak olursam bundan böyle benimle hiç arkadaşlık etme. Artık özür dileyemeyecek hale geldim." Tekrar yola devam ettiler. Nihayet bir şehre varıp o şehir halkından yiyecek istediler. Ama ahali bunları misafire etmemekte diretti. Bu sırada Hızır orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar görür görmez onu düzelti verdi. Musa isteseydin dedi elbette buna karşı iyi bir ücret alabilirdin. Hızır işte dedi seninle ayrılmamızın vakti geldi. Şimdi sana hakkında sabırsızlık gösterdiğin o meselelerin iç yüzlerini tek tek bildireyim. Evvela o gemi denizde çalışan bir takım fakirlere ait idi. Ben onu kasten bir miktar zedeledim. Zira öte yanda sağlam olan bütün gemileri gasp eden zalim bir hükümdar vardı. Oğlan çocuğuna gelince, onun ebeveyni mü'min insanlar idi. Bu çocuğun onları ilerde azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Onların Rabbinin kendilerine onun yerine daha temiz, daha hayırlı,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 Selam olsun ona. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekiliverdi. Onlarla kendisi arasına bir perde geldi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünü verdi. Meryem irkildi ve ben dedi, Rahmana sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp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 Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o Allah tarafından ihlase erdirilen bir kul idi. Resul ve nebi idi. Hani ona Tuğr'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. Ve rahmet ve keremimizden kardeşi Harun'u da Nebî olarak ona ihsan etmiştik. Kitapta İsmaili de an. Gerçekten o verdiği sözü yerine getiren biriydi. Resul ve nebî idi. Halkına namazı ve zekâtı tavsiye ederdi. Rabbinin razı olduğu biriydi. Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o da doğruluğun timsali biriydi. Bir nebî idi. Biz onu üstün bir makama yücelttik.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 Suresi 135 ayet olup Mekke'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ha ha, Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbaht olasın diye indirmedik. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu yaratana saygı duyanı uyaran irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik. O Rahmandır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 Haberin olsun senin Rabbin benim denildi. Çıkar pabuçlarını hemen çünkü kutsal vadidesin sen. Evet evet, Tuva'dasın sen. Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse iyi dinle sana vahyedileni. Muhakkak ki benim gerçek ilah. Benden başka yoktur ilah. O halde sen de yalnız bana ibadet et. Beni anmak için namaz eda et. Elbet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 Parlak mı parlak? Böylece sana en büyük mucizelerimizden birini göstermek istiyoruz. Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Ya bir dedi. Genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü. Bana da ailemden birini yardımcı kıl. Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et. Onu bu işime ortak et.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 Zira o iyice azdı. ona tatlı yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alır. Yahut hiç değilse biraz çekinir. Yaram benha dediler. Doğrusu korkar ki, o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar. Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm.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 sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, yüce yaradandır. Buna iyice inan. Firavun dedi ki, peki o zaman, önceki nesillerin durum ve akibeti ne olur? Onların durumu, Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O ne şaşırır, ne de unutur, dedi. Odur ki, yeri size beşik yaptı.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 Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki, birden yutuverdi. Böylece Firavun, halkını kurtuluşa değil, yanlış yola, çıkmaza götürdü. Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaad ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik.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 Mısırlıların zinet eşyalarından birtakım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını attı verdi. Derken o ahali için böğürme marifeti olan bir buzağı heykeli döküp çıkardı. Samiri ve arkadaşları işte bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Ama Musa bunu unuttu dediler. Onlar görmüyorlar mıydı ki o heykel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 Rahmanın şefaat izni verip sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. O onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise bunu asla kavrayamaz. Bütün yüzler hayatın ve hakimiyetin tam manasıyla sahibi olan Hayyuk Kayyuma başeymiştir. Zulüm yüklenerek gelen gerçekten perişan olmuştur.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 Nasıl ayetlerimiz sana geldiğinde sen onları unuttuysan bugün de sen öyle unutulur bir kenara atılırsın. İşte inkârda ve günahta hadlerini aşanları ve Rablerinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlı olacaktır. Bugün meskenlerinde dolaştıkları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 Hidayete erenlerin kim olduğunu yakında anlayacaksınız.